Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp Sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabade. ANA Ekolojik Yaşam Programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün bir telefon konumuz var. Ona dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Hasan Alıcıya bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölüme olan katkıları için. Evet bugün zeytinden bahsedeceğiz. 5-6 bin, bin yıldır bu topraklarda yolculuğuna bir tür olarak eşlik ettiğimiz e, zeytin ve onunla bağlantılı bir etkinlik bugün konumuz. Soframızda olduğu kadar inançlarımızda, öykülerimizde e, ve kültürümüzde de çok önemli bir yere sahip olan e, zeytin konusunda bu sene ilki düzenlenen uluslararası bir etkinliğe ev sahibi yapıyor e, Türkiye. Pek şaşırtıcı olmasa gerek zaten zeytin varlığı ve dediğim gibi kültürümüzdeki e, yeriyle bugün e, hem zeytini, bu etkinliğin önemini ve etkinliğin detaylarını konuşuyor olacağız. Bir telefon konuğumuz var. Alen Mevlat bizlerle Slow Food fikir sahibi damakların bir üyesi. Aynı zamanda Slow Olive isimli etkinliğin de organizasyonunda yer alıyor. Alen Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de bugün ayvalıktan bağlanıyorsunuz. Etkinliğin olduğu yerden hem oradaki evet. çalışmalarınız için hem de bugün bizleri kırmayıp konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün... Evet, ben teşekkür ederim. Ayvalık'ta e, güzel bir akşamüstü şu anda bağlanıyorum. Çok güzel e, birlikteliğimiz. Ee, şimdi ilk başta tabii Slow Olive dediğim gibi bu sene ilki düzenlenen bir etkinlik. Dolayısıyla bir Slow Olive'in ne olduğunun çerçevesini çizelim. Daha sonra detaylarıyla zaten devam edeceğiz. Evet, e, Slow Food hareketinin e, aslında böyle e, pek çok etkinliği var. E, 160 ülkeden 6000'den binden fazla katılımcıyı ağırladığı mesela bir Terra Madre etkinliği var. E, peynir üzerine, süt üzerine e, bir kasabanın tüm sokaklarına yayılan ve günlerce süren e, Slow Cheese etkinliği var. Veya balık üzerinde aynı şekilde konuştuğu, Bugün İtalya'nın Cenova Limanı'ndan başlayıp dünyanın pek çok farklı yerlerine yayılmış olan bir slow fish etkinliği var. Uluslararası Slow Food Hareketi böyle etkinlikleri iki yılda bir tekrarlıyor ve üreticileri, akademisyenleri, aşçıları, aktivistleri bir araya getiriyor. Sloof Olive'de aslında bu şekilde bu bağlamda doğmuş ve Uluslararası Sloofut Hareketi'nin bu sefer zeytin üzerine düzenlediği bir etkinlik ve az önce sizin de söylediğiniz gibi ilk etkinlik ve bu ilk etkinlik içinde Türkiye'nin seçilmiş olması bizi hem heyecanlandırıyor hem de çok güzel bir gurur kaynağı bizim için. Evet slow food hareketi de yine belki de tekrarlamak gerekebilir. Sanayileşme ve büyümeye dayalı etkilerin küçük ölçekli üreticiler üstündeki etkilerini bertaraf etmeye çalışan ve farklı bir gıdanın yanında olan bunun için etkinlikler düzenleyen bir bir oluşum. Zeytin de bu konuda zaten bizim de bildiğimiz üzere Türkiye'de de dünyada da üzerindeki baskı hayli yüksek olan türlerden biri. Dolayısıyla evet. slow olive de aslında iyi bir zamanlamada iyi bir yere geliyor diyebiliriz. Evet. Son yıllara baktığımızda zeytin dediğim gibi gündemde olan bir konu işte geçen sene Yırca'yı yaşadık bu sene yine yakın zamanda 40 ağaçta bazı kesimler oldu ve hiç gündemden düşmeyen bir zeytin yasası gibi büyük bir tehdit de var henüz ne zaman geleceği net olmasa da zeytinin bugünkü durumunu biraz özetleyebilir miyiz nasıl bir zamanlamada geliyor Slovolip? Bence çok önemli bir zamanlamada geliyor. Aslında bu verdiğiniz örnekler bizim e, Türkiye'mizin örnekleri ama e, bu Akdeniz coğrafyasına baktığımız zaman e, aslında diğer ülkelerde de bu ve buna benzer e, sorunlardan dolayı e, aslında e, tehlike altında, zeytinin varlığının tehlike altında olduğunu görüyoruz. Zeytin yani gezegenimizin simgelerinden bir tanesi yani. Bu coğrafya bizler için çok önemli, Akdeniz coğrafyası için. Ve biz insan olarak, hatta pek çok canlılar olarak birlikte zeytinin varlığının devamı için... ...ve onun bir nebze olsun değerini bilebilmek için böyle bir birlikteliği bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Bu birliktelikte tabii ki güzel ve eğlenceli yanı olacak, gastronomi olacak, mitolojiden konuşacağız... Zeytin'in kültüründen konuşacağız ama e, işin biraz da siyasi e, taraflarına eğileceğiz. E, zeytin arazilerinin e, ne gibi tehditler altında olduğunu, bu e, yasa tasarılarını konuşacağız. E, ve tabii ki çok önemli iklim değişikliği ve onun da zeytine dair ne gibi tehditler içerdiğini de konuşacağız bunun yanında. Oldukça geniş bir etkinlik var programın ikinci evet, yarısında. Evet. Bundan da bahsedeceğiz. Tabii zeytin dediğimizde aklımıza genelde ilk olarak hani bunun gıda olarak anlamı geliyor. Ama baktığımızda çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani bizim kültürümüzün içinde, öykülerimizin içerisinde. Dolayısıyla slow volive herhalde sadece olayın gıda tarafında kalmayan bir etkinlik olacak. Evet. E, tabii ki sadece gıda tarafında kalmak istemiyoruz. Ama biraz da belki gıdaya olan bakışımızı da e, konuşmak istiyoruz. E, bu şeyde. Yani zeytin bizim için e, sadece bir ticari ürün olmanın ötesinde e, son yıllarda işte ne kadar e, hasat elde edildiği, ne kadar zeytinyağı elde edildiği veya ne kadar zeytin yeni zeytin ağacı ekildiği üzerinden konuşuyoruz. Ee, ama ne, ne kadar zeytin ağacının bir e, yol çalışması üzerinden e, yüzlerce belki bin yıla yakın zeytin ağaçlarının yerinden söküldüğünü konuşmuyoruz. Oradaki kültürü nasıl etkilediğini pek konuşmuyoruz. O yüzden bizde ticari bir ürün olmasının ötesinde zeytin hayattır derken edebiyattan sanata kadar, mutfak kültürüne kadar yaşamımızdaki çok katmanlı yerini konuşacağız. Hı hı. ve Sadece insan açısından bakmayarak doğadaki yeri ve diğer canlılarla olan birlikteliğini de konuşacağız aynı zamanda. Hı hı. Şimdi zeytin özelinde de belki konuşabiliriz ama gıdaya olan bakışımızdan bahsettiniz. Slow food da bunu değiştirmeye çalışan en önemli hareketlerden biri. Bununla ilgili ne gibi yanlışlar var diyebiliriz bugün gıda ve tarım sisteminde ve slow olive gibi etkinlikler buna nasıl bir cevap olarak geliyor? Evet. Hmm. Yani çok gerçekten çok katmanlı ve uzun bir konu ama e, kısaca e, özetlemek gerekirse e, bugün soframıza gelen e, yediğimiz gıdanın e, ne gibi e, ne gibi aşamalardan geçip buraya geldiğini bilmiyoruz. Gıdayla olan e, bu şekilde bağımız koptu. E, bugün e, küçük çocukların e, domatesi tanımadıklarını ama ketçabı bildiklerini biliyoruz. Bugün belki ekmek diye yediğimiz şeyin veya farklı bir gıda maddesinin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bize nasıl ulaştığını bilmiyoruz. Üreticinin ne gibi problemler yaşayarak bunu ürettiğini bilmiyoruz. En önemlisi üreticimize çok uzak düştük. Tanımıyoruz e, ve gerçekten. onu sadece e, süpermarket raflarından e, kolaylıkla bir e, tişört alır gibi alınıp e, tüketilen bir ürün olarak bakıyoruz sadece ki aslında e, yaşamımızın yaşam kaynağımızın e, en önemli bileşeni gıda olmadan devam ettirmemiz mümkün değil yaşamımıza. Hı hı. Bununla ilgili bir farkındalık yaratıldığında tabii başta örneklerini verdiğimiz e, zeytin üzerindeki tehditlerin de aslında azalması mümkün. Çünkü siz tanımadığınız Bilmediğiniz, süreçleri hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığınız bir canlıyı korumak için de kendinizi çok öne atmazsınız herhalde. Dolayısıyla bu tip etkinliklerle bu bağları görebilmek, ileriki aşamalarda da tüm bu türlerin korunması ve kültürünüzde devam etmesi ve bütün ekoloji içerisindeki yerinde devam etmesi için önemli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi... Etkinliğin detaylarına da geçeceğiz tabii ama bizim burada konuştuklarımızı ya da bütün etkinlik içerisinde konuşulan panellerdeki bakışı özetleyebilecek yedi dakikalık bir kısa bir film var. Bundan bir ses dinletmek istiyoruz. Normalde müzik arası veriyorduk ama Tuncel Kurtiz'e bugün kulak vereceğiz. Evet. Ölmez Ağacın İnsanları isimli kısa bir film. Siz de bunu internet üzerinden bulabilirsiniz. Zeytini bir de ondan dinleyelim. Daha sonra etkinliğin detaylarıyla ilgili konuşmaya devam edelim Alem Bey'le. Evet şimdi Tuncer Kurtiz'e kulak verelim. Ben ağaçların hepsini severim. Ama zeytin ağacı bir başka. Her şeyden önce simgeledikleri, yapraklarıyla barış... Altın sarısı yağ ile mutluluk. Zeytin insanoğlunun hayatında çok önemli bir yer tutar. Bir efsane ağaçtır zeytin. Nuh tufanında ağzında zeytin dalıyla gelen güvercin tufanın bittiğini müjdelerken umut ve barışın simgesi olmuştur. Bu ağaç ne batılı ne de doğuludur. Cihanşümuldür. Onun yağı, bütün dünyayı ilelebet aydınlatır, diye yazar Burhanoğuz. Peki, kutsal zeytin ağacının meyvesi, zeytin, hangi çabalarla hasat edilir? Hangi acılarla, ayarızda, yağmurda, hastalıklarla, traktör sırtlarında, sakatlık ve ölümlerle sonuçlanan kazalar sonunda, Toplanır zeytin. O altın renkli kutsal su kimlerin gücüyle üretilir? Ve verilen onca emeğin karşılığı nedir? Yoksulluk mu? Hastalık mı? Ölüm mü? Bu mu zeytin emekçisinin kaderi? Ne diyor Cemal Süreyya? Şelaleye düşmüştür zeytinin dali. Celaliyim celalisin celali Evet, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşamda Zeytin ve Slow Olive etkinliği ile ilgili sohbetimiz devam ediyor. Tuncel Kurtize kulak verdik. Ölmez Ağacın İnsanları isimli zeytin zeytin emekçilerinin fotoğraf seçkisini seslendiren bir çalışmaydı. Siz de bunu bulup 7 dakikada aslında Slow oliv'in anlatmak istedikleriyle ilgili çok iyi bir fikre sahip olabilirsiniz. Alem Mevlat bizlerle. Şimdi etkinliğin detaylarını biraz daha konuşacağız. Slow Olive etkinlikleri 14-17 Nisan tarihleri arasında Ayvalık'ta olacak. Şimdi detayları için Alem Bey'den rica edelim. 14'ünde nasıl başlıyoruz? Evet Bora Bey 14'ü aslında bizim açılış günümüz. Saat 13'te açılış konuşmalarıyla başlayacağız. Ee, bu bağlamda tabii e, Ayvalık Belediyesi'ne ve özellikle e, Ayvalık Belediye Başkanı Rami Gencir'e de ben teşekkür etmek istiyorum. E, Ayvalık biliyorsunuz zeytin coğrafyasının içerisinde e, her bir tarafı zeytinle yoğrulmuş, binlerce yıldır e, zeytin üzerinden e, bir hayat kurmuş e, bir kasaba ve bunun önemini de gerçekten e, anlamış ve bize de tüm bu etkinlik için e, büyük destekleri oldu. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum kendilerine. E, 14 Nisan günü açılış konuşmalarıyla e, başlayacağız. E, özellikle Birleşmiş Milletler e, Gıda Hakkı Özel e, raportörü Hilal Elver'den Elver'le başlıyoruz. E, daha sonra e, Ömer Madra e, iklim üzerine bir açılış konuşması yapacak. Ee, Artun Ünsal yine e, Ölmez Ağacın Peşinde kitabının yazarı yine Zeytin'le ilgili bir açılış konuşması yaptıktan sonra Slow Food e, Biyoçeşitlik Vakfı Başkanı e, Piero Sardo'nun e, konuşmasıyla açılış gününü tamamlamış olacağız. Bugünün akşamında... E, Ayvalık Ali Bey Kültür Merkezi'nde bir film gösterimiz olacak Ölümsüzle adıyla. Hı hı. Ve böylece ilk günü tamamlamış olacağız. Evet ilk günde aslında tekrar altını çizebiliriz. Uluslararası konuşmacılar da var tabii. Herkesin tabii. katılımına açık ama gerçekten çok farklı ülkelerden farklı tecrübelerin bir araya geldiği ve paylaşıldığı bir alan olacak Slow Olive cuma günü bu açılış konuşmalarında açık radyodan da tanıdığınız Ömer Madrıl'ın da iklim için kampanyası ile ilgili bir açılış konuşması olacak. Zeytin iklim ilişkisiyle alakalı bunu da tekrar hatırlatalım ve cumartesi'nin programına devam edelim. Pardon bu Perşembe günü 14 Nisan Pardon. Perşembe günü Hı -hı. açılış ve 15 Nisan cuma günü ikinci gün bir pazar yerinde yine Alibey Adası'nda bir pazar yerinde zeytinin biyoçeşitliliği sergisini yapacağız. Bu gerçekten çok üzerinde durduğumuz ve bizi heyecanlandıran bir konu. Türkiye'nin coğrafyasında 40'a yakın Artvin'in Butko zeytininden Antep bölgesinden Halhalı zeytininden, Aydın'dan İzmir'den, Ayvalık'tan yani Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 40 çeşit, 40 farklı zeytini sergileyeceğimiz bir alan olacak. Bu zeytinin biyoçeşitliliğini ne kadar farklı çeşitlerde Türkiye'de bulunduğunun bir göstergesi. Buradaki yine halka açık bir etkinlik, tüm etkinlikler gibi. Zeytinleri tanımak, farklı zeytinleri görmek ve tatma şansına sahip olacak katılımcılar. Üreticilerin de burada olacağını varsayıyoruz herhalde değil mi? Üreticiler de herhalde e, bu şeyle gelecek. Bu bir sergi, bu bir hı -hı. zeytin sergisi. Aslında üretici odaklı değil, zeytinin biyoçeşitliliğini göstereceğimiz bir sergi. Hı hı. E, i̇kinci günde yine bu sergiye paralel olarak e, panellerimiz başlıyor. Panellerimizden bir tanesi, e, çok panelimiz var sosyal medyada veya fikir sahibi damaklar.org'da tüm programı görebilirler. Ama ben kısaca birkaç tanesini burada bahsetmek istiyorum. E, bunlardan bir tanesi e, tahşiş meselesi. Özellikle e, zeytinyağına katılan e, farklı bitkisel yağlarla ilgili bir panel olacak. İkincisi bizim de çok üzerinde durduğumuz yine Biyoçeşitlik Vakfı'ndan Piero Sardon'un da bulunduğu Doğa Derneği'nden Güven Eke'nin, Bülent Şık'ın ve Razan Zuhayeter'in moderatörlüğünü yaptığı İyi Temiz Adil panelimiz. Bu panelde zeytinle olan bizim ilişkimizin az önce de bahsettiğimiz gibi sadece bir ticari ürün Üzerinden değil de iyi, temiz ve adil bir şekilde nasıl olabilir bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Hı hı. Günün devamında tabii Zeytin'in folklor yanına da bakacağız. Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nden Türkün Sümerkan katılacak ve Zeytin üzerine bize hikayeler anlatacak ve Zeytin'le olan bağımızı Kültürel bağımızı e, hoş bir sunumu olacak. E, ondan dinleyeceğiz. E, ve şarkıda bugünü de böyle tamamlayacağız. Bugünün akşamında Ayvalık Merkez'de e, Taksiyar His Anıt Müzesi'nde de bir Sema Moritz'in seslendireceği bir konserimiz olacak. Hı hı. Ve böylece ikinci günü tamamlayacağız. İlk gündeki ee, özellikle Forkler ekliğinin etkinliğiyle de beraber görüyoruz ki aslında sadece dediğim gibi geçmişteki daha kısa tabi süren Zeytin'le alakalı etkinliklerin daha derinine inen bunun Forkler'ümüzde, kültürümüzdeki yerini de inceleyen bir etkinlik dizisi olacak hı. Slovaliv. Evet ve ben detaylarını biraz biliyorum ama paylaşmak istemiyorum katılımcılar için sürpriz olması açısıyla hı hı. bunun örneğimizin dans kültürümüze de zeytinin nasıl bir etkisi olduğu gibi küçük bir ipucu verebilirim hı hı. insanlar gelip dinleyebilirler evet bu şekilde üçüncü gün yine panellerimiz var, panellerle devam edeceğiz. Bu panellerden açık radyodan iklim için hareketinden sizin Ömer Madran'ın da katılımcısı olduğu Ursula Hatsin'in bizim Slow Food Almanya Başkanı'nın Mahir Ilgaz'ın 350. ve ve Saatdaker'in Akgün İlhan'ın su Hakkı kampanyasından katıldığı 2050 yılında zeytin konulu iklim değişikliğinin özellikle zeytin ağacına ve bu coğrafyadaki Akdeniz coğrafyasındaki bitki örtüsüne nasıl etkileri olacağını konuşacağız. Bu tam bir açık radyo paneli, paneli olmuş gerçekten. Hem Ömer Madra, evet, hem ekonomi evet. ekoloji programından Mahir Ilgaz hem de su hakkı programından Akgün İlhan'la açık radyo evet, evet. dinleyicilerinin yakından tanıdığı isimler. 2050 yılında zeytinde iklim odağında aslında zeytin konuşuluyor olacak. Evet. Bununla birlikte yine gün içinde peşfışı birbirini takip eden sunumlar var. Az önce de zeytinin üzerindeki oluşabilecek tehlikeleri konuşacağımız Hilal Elver'in moderatörlüğünde bir toprak gaspı. Yani zeytinlik alanlarının yol, maden gibi bir takım faaliyetlerden dolayı zeytin alanlarının nasıl bir tehlike altında e, olduğunu e, konuşacağımız bir toplantı olacak ama bunun öncesinde de yine e, bir bütünlük oluşturması açısından e, Farid Tamallah ve e, Erhan Keleşioğlu'nun birlikte birer sunum gerçekleştirecekleri e, Filistin zeytin ağaçları o bölgedeki e, zeytin ağaçlarının e, içinde bulunduğu durum ve tehlike ve ardından Seda Altu ve e, Sub for Syria kitabının yazarı Barbara Masat'ın da Birer sunum gerçekleştirecekleri Suriye'nin zeytinleri yani şu anda bir savaş bölgesinde e, zeytinlik alanlarının e, ne gibi e, tehlikeler altında bulunduğu ve e, geleceği konusunda birer sunum gerçekleştirecekler. Evet. Aslında e, baktığımız zaman tüm bu coğrafyada farklı farklı bölgelerde e, ama farklı e, sebeplerle de olsa zeytin ağaçlarının ne gibi aynı kaderi aynı tehlikeyi ve zeytin üzerinden de tabi tüm diğer canlıların ve bizlerin ee, ne gibi tehlikeler beklediğini e, konuşuyor olacağız. Bu genelde e, çok rastlanmayan bir kısım aslında. Yani Zeytin'in farklı hikayelerde nasıl bir rol oynadığına e, bakıyor olacağız. Komşularımızda e, Filistin'de olsun Suriye'de olsun e, çok çeşitli problemleri e, olan coğrafyalar. Buralarda Zeytin e, hangi hikayelerin içinde nasıl bir rol oynuyor? E, buna bakıyor olmak eminim Zeytin'e e, olan bakışı da e, çok değiştirecektir. Evet ve bu gibi ağır konuları konuştuktan sonra diyeyim sıkıntılı konulara girdikten sonra günü de Nedim Atilla moderatörlüğünde gastronomide zeytin bölümüyle bitirip ve geçmişten günümüze zeytin ve zeytinyağının bu coğrafyadaki gastronomik önemi üzerine konuşacağız ve günü de Milyonda bir belgeseliyle yine kapatacağız. Hı hı. 17'si galiba daha çok atölyelerle devam eden bir evet. de gün olacak. Evet. Bu da son günü. Bunu da yavaş yavaş bahsedip programın da sonuna gelelim. Tamam. 17'sinde bir çocukları da unutmadık. Özlem Lesport'un katıldığı bir atölye çalışmasıyla çocuklara yönelik bir takım çalışmalar yapacak. E ardından da e, pazar günü e, farklı mutfaklarda zeytinyağının e, kullanımını, zeytinin kullanımını anlatan e, gastro atölyelerin ve başlamış olacağız. E, günü Lübnan mutfağıyla başlıyoruz, Barbara Masat'ın e, katılımıyla. E, devamında Antakya'da Arap mutfağında zeytinyağını e, aşkın Demir e, bize e, anlatacak. Devamında İstanbul Ermeni mutfağından e, zeytinyağının e, birlikteliğini Sasun Estupyan'a anlatacak. E, daha sonra Ayvalık'tayız. E, Ayvalık Mübadil Mutfağını da Fatma e, Kürşat'ın yapacağı e, gastro atölyede tanıyacağız. E, günü de e, İzmir'den e, Seferat Mutfağı'nda e, zeytinyağını konuşacağımız e, Karen Sarhon ve Gilda Kohen'in e, atölye çalışmasında günü bitirmiş olacağız. Gerçekten çok zengin bir program. Yani çevre ekolojiyle ilgili bağlantısı olsun, kültürümüzdeki ve mutfağımızdaki yeriyle ilgili atölye çalışmalarıyla olsun. Zeytin'e gerçekten bütünüyle bakan bir etkinlik programı ortaya koymuş Slow Olive. Biz de tekrar teşekkür ederim buna olan katkılarınızdan dolayı ve Slow Food'un böyle bir etkinliğini de tekrardan tüm dinleyicilerimize duyurmuş olalım. 14-17 Nisan tarihleri arasında Ayvalık'ta olacaktır. E, Alen Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı ve aynı zamanda e, bütün bu çalışmalarınızda da yaklaşan telaşınızda kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim bizlere yer verdiğiniz için e, buluşmak üzere Ayvalık'ta diyorum. Evet, daha detaylı bilgi isterseniz fikir sahibi damaklar.org üzerinde de hem programa hem de basın bültenine ulaşmanız mümkün. Sosyal medya aracılığıyla da etkinliklerin detaylarına ulaşabilirsiniz. Katılıma açık olduğu için size de programlarınıza koyabilmeniz için tekrar hatırlatmış olalım. 14-17 Nisan tarihleri arasında Slovoliv Ayvalık'ta olacak. Evet, bu bölümü de kapatmadan önce her hafta olduğu gibi sizleri %100 ekolojik pazarlarına davet edelim Buğday Derneği'nin bugün Bakırköy'de cumartesi günü, Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Morakabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.